Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin As Salatu ve selamu -e -e aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cembil enbiyayı ve ila cembil evliyayı ve elhamdülillahi Rabbil alemin Hep beraber aşık aşık maşuki anlamaya çalışıyorduk Allah'ım El Esmaül Hüsnası üzerinden neden Rabbimizi sevmemiz gerekir? Neden Rabbimize aşık olmamız gerekir? Onu anlatmaya, anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Esma'nın da sonuna gelmiştik. Allah'ın Selam ismine kadar gelmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Allah selamdır. Selamet verendir, selamete erdirendir. Aynı zamanda Darüsselam'a cennete davet edendir. Darüsselam'ı insanlar için, kulları için hazırlayandır. Kul hangi halde olursa olsun Rabbine sığındığında, Kulünü selamete çıkarandır. Eğer Allah selamsa, selamete çıkaransa, selamete davet edense, selam yurduna davet edip selam yurdunu hazırlayansa, bu durumda selam olan Allah sevilmeye layıktır. Allah'ın kulünü selamete davet etmesi, selam olduğundan dolayıdır. Bütünüyle Allah saf rahmet olduğu içindir. Saf aşk, saf muhabbet olduğu içindir. Saf hayır olduğu içindir. Kuluna ikram etmek için selamete davet ediyor, selama davet ediyor. Bunun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselatu vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Size birbirinizi sevecek bir kelime öğreteyim mi? Sahabe evet yaratın Allah deyince buyurdu ki, tanıyıp tanımadığınıza selam verin. Selam aynı zamanda duadır. Biri birine selam verdiğinde, selam aleykum dediğinde, Allah'ın selamı üzerine olsun, benden yana selamette ol. Ben senin için selameti istiyorum, selam yurdunu istiyorum. Bunun için de elimden ne gelirse yaparım, benden emin ol demektir. Aynı zamanda ona cenneti istemektir, selam yurdunu istemektir. Eğer gönül itibariyle biri selam verirken, onun için selameti istemiyorsa, dünya selametini, ahiret selametini, kıyamet yerindeki selameti istemiyorsa, selami, selam olmuş olmaz. Dolayısıyla da kardeşini sevmiş olmaz. Eğer gerçek manada bir selam verirse, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, ne olur? Onu severiz. O da bizi sever. Bizim için dua edeni, bizim için selamet dileyeni elbette ki seviyoruz. Ama sadece bir kelime olarak onu kullanırsa taklidi bir selam olur. Ondan sevgi hasıl olmaz, muhabbet hasıl olmaz. Onunla birbirimizi sevemeyiz. Laf olsun diye ya da adettendir selam vermek deyip Selam veriyorsak ondan herhangi bir şekilde ne dünyaya ait ne ahirete ait bir dua vardır ne de ondan sevgi hasıl olur, muhabbet hasıl olur. Allah selamdır, selamete erdirendir, kuru için aşk ve muhabbet olandır. Aşkı muhabbeti aynı zamanda ihsan eden, ikram edendir. Eğer birbirimize selam verirsek, birbirimizi Allah için severiz. Selamı de Allah için vermemiz gerekir. Rabbim öyle seviyor diye. Rabbim selam vermemi, dua etmemi, kulu için selamet istememi seviyor diye selam verirsek selam olur. Dolayısıyla hem biz Allah'ın sevgisini kazanırız, selamı veren kazanır, hem de alan. Bu arada Allah'ın her iki kulun da gönlüne tecelli eder ikisi birbirini sever. Birbirlerine karşı evet, muhabbet duyarlar. Bu muhabbet Allah'tandır. Çünkü orada Allah'ın ismini kullanıyor. Evet, selam oran Allah sevilmeye layıktır. Aşık olunmaya, abd olunmaya layıktır. Allah'ın dışında selamet de olmaz. Ne dünyada ne ahirette selamet olmaz. Bizim selamet olarak gördüklerimiz ya da zannettiklerimiz hepsi geçici, hepsi de gölge mesabesindedir. Hakiki değildir. Eğer biri Allah ile beraberse, selam olan Allah ile beraberse o selamettedir. Gönül itibariyle selamettedir. Nerede olursa olsun, Allah'ın selamındadır, selametindedir. Eğer o Allah ile beraberse, Allah onu seviyorsa, o Allah'ı seviyorsa, Allah her konuda onu selamete çıkarır. Hangi halde, hangi durumda olursa olsun, onu mutlaka Allah selamete çıkarır. Dolayısıyla bir tek selam olan Allah'tır. Kul eğer Allah'ın selam ismine iman ederse, onu üzerinde gösterirse, üzerinde nasıl gösterecek? Eğer insanlar için selam olursa, selamet olursa, onları selam yurduna cennete davet ederse, cennet yolunda onlara yardım ederse, kul dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde ona yardım etmeye çalışırsa, Allah ona bu imkanı verdiğinde imtihana tabi tutup, kazanma imkanı verdiğinde gerekeni yaparsa kulları için ne olmuş olur? Selam. Allah'ın selam ismi böyle tecelli eder. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Eğer üzerinde görünmüyorsa Allah'ın ismi tecelli etmemiş. Dolayısıyla Allah'ın o ismine de iman etmemiştir. İman etseydi severdi. Yani eğer biri Allah'ın selam ismine iman ederse, Allah'ın selam ismini sever. Severse Allah o ismiyle onun gönlüne tecelli eder. Selam onun üzerinde görünür. Hayatında, konuşmasında, düşünmesinde, duasında, amelinde, fiilinde görünür. Kulları için, varlık için, mahlukat için selam olur. Evet, Rahmet olur, muhabbet olur. Dolayısıyla kul, Allah'ın selam isminin tecellisiyle güzelleşmiş olur. Allah'a yakın olmuş olur, Resulüne yakın olmuş olur. Selam olan Allah nasıl ki sevilmeye layıksa, Allah'ın selam isminin tecelli ettiği kul da aynı şekilde sevilmeye layık olur. Bütün isimler için bu böyleydi zaten. Selam olan Allah sevilmeye, aşık olunmaya, Avdolunmaya layıktır. Kendisi için selam olan Rabbini eğer beni sevmiyor, sevemiyor, aşık olamıyorsa, onunla beraber olamıyorsa kendini sevemiyor demektir. Kendi kendisiyle beraber olamıyor demektir. Kendisini Allah ile beraber Allah'ın huzurunda bilmiyor, kabul etmemiş demektir. Evet, selam olan Allah, sevilmeye, aşık olunmaya, abdolunmaya layık olandır. Allah mümindir. Emin olunandır, emin kılandır, iman verendir. Aynı şekilde kulunu sevendir. Eğer Allah imanı ihsan etmiş olmasaydı, ikram etmiş olmasaydı, hiç kimse imanı bulamazdı. Yalnız elbette ki imanı kazanmak kulun kendi çabasıyla, gayretiyle kazandığı bir nimettir. Öyle anadan, babadan, biraz kalan bir nimet değil. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. İman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Ne zaman indiriyor? Kul, çabasını, gayretini ortaya koyunca, iman etmek için, Allah'a teslim olmak için, mümin, müslüman olduğunu ispatlamaya evet. çalışarak çabasını, gayretini sarf ederse Allah da onun gönlüne imanı indirir. İman bir nurdur. Allah onu kulun kalbine indirir. İman bir kulun kalbine indiğinde onun kalbi lafif sahralar gibi genişler. O kul Allah'ı sever, Allah için sever. Başka bir alameti de o kul bu imanı kazandıktan sonra bu imanı kaybetmekten, küfre düşmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar buyurdu. Onun için bu imanı kazanmak öyle kolay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Ben iman ettim, ben Müslüman oldum, ben müminim demekle kimse ne iman etmiş olur, ne mümin, ne de Müslüman olmuş olur. İman edebilmesi için, mümin olabilmesi için Allah'ı her şeyden çok, canından da çok sevmesi gerekir. Dolayısıyla sevdiği için hayatı yaşaması gerekir. Sevdiğinin sevgisini kazanmak için Hayatını yaşaması gerekir. Bu yolda, o uğurda her şeyini harcayabilmesi lazım ki, feda edebilmesi, kurban edebilmesi lazım ki o iman etmiş olsun, o mümin olmuş olsun. Yoksa, yoksa kendi kendini kandırmış bir hayale kapılmış olur. Mümin olma hayali. Kim kendini nasıl bilirse bilsin, onun bildiği geçerli değil, Allah'ın onu nasıl bildiği geçerlidir. Allah'a göre Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysaki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Evet, mümin çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Mümin Allah'a aşık olandır tek kelimeyle. Eğer dense ki Allah'a aşık Öyle kimseleri göremiyoruz. Ben müminim, ben müslümanım deyip ibadet yapanları görüyoruz ama Allah'a aşık, maşruku için her şeyi yapabilecek seviyedeki müminleri göremiyoruz. O zaman mümin yok. Ölçü Allah'ın ölçüsidir çünkü. Bizim ölçümüz değil. Gerektiğinde eğer mümin malını, hayatını, vaktini, zamanını, canını Allah yolunda kurban edemiyorsa veda edemiyorsa o mümin olmamış. İslam'ı kabul etmiştir. Allah onun emeğini zayi etmez buyurdu yalnız. Onun da karşılığını verecek. Neyin karşılığını verir. Bu ayetin devamıydı. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmez. Sen çabanı, gayretini sarf et dedi. Bunun karşılığında sana imanı veririm dedi. Eğer imanı vermediyse o iman nurunu senin kalbine indirmediyse gereken çabayı gayreti sarf etmemişsin demektir. Bir kul ki eğer Allah'ın kendisini yarattığını kabul ettiyse yoktan kendinden yarattığını kabul ettiyse buna iman ettiyse kendinden kendisine hayat verdiğini varlık verdiğini bütün sıfatlarının Allah'a ait olduğunu, Allah'ın kendi sıfatlarından ona sıfat verdiğini kabul ettiyse, geriye kalan kalsın, dünya hayatındaki nimetler kalsın. Bu kadarını anladıysa, o Allah'a aşık olmaz mı? Onun gönlü her an kendisini yaratan, varlıkta tutan Rabbi ile beraber olmaz mı? Olması gerekmez mi? Kıyamet günü Allah perdeyi açtığında göreceğimiz şey şudur. Allah onu kendinden yaratmış. Min ruhi", evet, ruhundan nefretmiş, ona beden ihsan etmiş, ikram etmiş, sıfatlarından sıfat vermiş. Onu varlıkta tutuyor ve hayatı boyunca her anında ona kazanma imkanı tanıyor. Her anda bunu ikram etmediği hiçbir an yoktur. Kazanma imkanı. İmtihan bu demektir zaten. Ama kul her defasında kaçıyor ondan. İmtihana tabi tutarken kazansın diye ona imkan tanıyor, o da kaçıyor. Eğer bir günde yüz sefer imtihana tabi tuttuysa, Yüz sefer, yüz defa ona kazanma imkanı verdi. Bir kul bu kazanma imkanından üç beşine eğer cevap verdiyse, evet ya Rabbi, dediyse, o kazanmıştır. Üç beş defa. Gerisini, gerisini görmezden gelmiş, gerisini yok saymış, gerisi işine gelmemiş. Gerisinde şeytana uymuş, nefsine uymuş. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, kıyamet günü kaybedenler diyecekler ki, evet, biz kendi nefsimize ettik. Bu hali görünce insan söyleyeceği kelime budur. Biz kendimize ettik. Biz azabı hak ettik diyecek. Bunu seyredince bunu söyler. Ama burada kendini kandırır. Rabbine karşı suizanda bulunur. Rabbim bana ikram etmedi diyor, ihsan etmedi, bana yardım etmedi. Bunları söylerken Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor ve Allah'a şirk koşuyor yalnız. Bunu diliyle söylemesi gerekmez, bunu gönlünden geçirmesi yeterlidir. En büyük imtihan en büyüklere gelmiş, en büyük olacak olanlara gelmiş, peygamberlere, sonra onlara yakın olanlara gelir. Allah ona yardım ediyor. Kul hayata bakarken dünyaya göre, hatta o güne göre, o ana göre hesap yapar. Allah onun ebeli hayatının hesabını yapıyor. Hazreti insan olmasının hesabını yapıyor. Kendisine ayna olmasının, kendisine halife olmasının hesabını yapıyor. O böyle bakmayınca sadece içinde bulunduğu ana bakınca ters görür, yanlış görür, eksik görür. O ana göre hüküm verir, o anda sıkıntıdaysa Rabbim bana yardım etmiyor, ikram etmiyor der. Oysaki Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o Rahman ve Rahim'dir. O Kerim olandır, ikram edendir, ikram etmeyi dileyendir. Veduddur, ilahtır, sevendir. Muamelesini sevgisine göre, rahmetine göre yapandır. Vehab'dır, hibe edendir. Hayırdır, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o kulu için hayırdır. Önce Allah deyince bunu böyle anlamak, böyle hatırlamak gerekir. Rabbimizi böyle hatırlamamız gerekir. Eğer bir sorun, bir sıkıntı varsa, görüyorsa onu, bu bizim cehaletimizden dolayıdır. Rabbimizi tanımadığımızdan, anlamadığımızdan dolayıdır. Dolayısıyla Allah'ı sevemedik, iman edemedik. Aşık olamadıysak onu tanımadığımızdan dolayıdır, anlamadığımızdan dolayıdır ya da onu tanıma, anlama, tenezzülünde bulunmadığımızdan dolayıdır. Kendi kendimize hayal kuruyoruz, bence Allah böyledir diyoruz. Allah böyledir, Allah şunu şöyle yapar, Allah bunu böyle yapar diyoruz, bu Allah değildir. Bu bizim kendi kendimize ürettiğimiz putumuzdur, o Allah olmaz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyruyordu, onlar Allah hakkında suizanda bulundular, kötü düşüncede. Allah onların o kötü düşüncesini onların başına geçirir, Allah onlara lanet eder, onlara gazap etmiştir. Allah hakkında suizanda bulunanlara. Allah bunu kabul etmez yani, kendisi hakkında suizanda bulunulmayı kabul etmez. Evet, edene ne yapar? Onu, o suizanını onun başına geçirir, lanet eder ve ona gazap eder. Suizanda bulunmamak için Rabbimizi tanımamız gerekir. Sevmemiz gerekir, aşık olmamız gerekir. Onun için mümin olan Allah sevilmeye layık olandır. Aşık olunmaya layık olandır. Emin olunmaya layık olandır. Mümin kelime da Zaten bu manayı taşıyor. Emin olunan. Yani kendisine güvenilmeye layık olan, güvenilen kul Allah'a da güvenmiyorsa kime güvenecek? Onun için kullar Allah'a güvenmediği için birbirine de güvenemiyor. Müminlere de güvenemiyor. Aynı zamanda güven veren demektir. Kurunun kazbine güveni veren demektir. Kul eğer Allah'ın Mümin ismi üzerinde tecelli ederse Allah'a karşı güvende olur, Allah ile beraber güvende olur, kendini güvende hisseder, bunu tadar, kendini güvende anlar ve güvende yaşar. Eğer biri Allah'a güvenmediyse, Beni Rabbim korur. Bana Rabbim ikram eder. Bana Rabbim merhamet eder. Bana ya Rabbim yardım eder. Bana Rabbim beni mağfiret eder. Beni affeder diyemediyse hayat onun için cehennem olur. Kendi kendine kendi işlerini yapmaya, yürütmeye kalkışır. Kendisinin yaptığını, yapacağını zanneder. Kaldıramayacağı bir yükün altına girer, altında ezilir, altında boğulur. Bu yük onsuz kaldırılmaz, hayat yükü imansız çekilmez. Bu hayat imansız yaşanmaz. İmansız cehennemdir. İnsan istediği kadarıyla kendini kandırmaya çalışsın, istediği kadarıyla aklını perdelemeye, kendini sarhoş etmeye çalışsın. Bu sarhoşluk sadece içkiyle veya sarhoş eden bir şeyle değil, dünya ile olur. Parayla olur, mevkiyle olur, nefsin azuları istekleriyle olur. İnsan kendini sarhoş etmeye çalışır. Yani aklını perdelemeye çalışır. Niye? Yükü kaldıramadığı için. Ama bir mümin için böyle bir durum ses konusu değil. Neden? Çünkü Rabbinin mümin olduğunu iman etmiş. Rabbine iman etmiş. Rabbine güvenmiş. Dolayısıyla Rabbine teslim olmuş. Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun ne der? Yaptığın en güzeldir ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil der. Alemlerin Rabbi olan Allah övgiye layıktır. Onun işleri de övgiye layıktır. Yaptığı her muamele, her işi övgiye layıktır. En güzel olandır. Ne kadar güzel yapıyor. O güzel yapmazsa ben yapamam isterse kul zahiri olarak orada bir sıkıntı görsün, bir sorun görsün ama iman etmelidir ki o en güzelidir, o en doğrusu, o en hayırlısıdır Allah onu sevdiği için ona merhamet ettiği, rahmet ettiği için onun için hayri dilediği için, ikramda bulunmayı dilediği için o muameleyi yapmıştır o anda onu anlamayabilir ama iman etmeli ki Allah perdeyi kaldırdığında bu böyledir. İmanın böyle olması gerekir. Sonra bunu göreceğini anlamalıdır. Sonra. Sonra görecek ki Allah onun için en güzelini yapmıştır. Ne bir eksik ne de bir fazladır. Mümin olan Allah sevilmeye layık olandır. Güvenilmeye layık olandır. Tevekkül edilmeye layık olandır. Allah müheymindir, koruyandır, gözetendir. Bütün varlık onun gözetimi altındadır. Her anda kulunu koruyan, gözeten, gözetimi altında tutan O'dur. Dolayısıyla her bir kula nasıl bir muamele gerekiyorsa kazanması için, Ebedi hayatını kazanması için, Hazreti insan olması için nasıl bir muamele gerekiyorsa öyle muamele edendir. Kulünü koruyandır, gözetendir, müheymindir. Ona şeytanın tuzağını haber verendir, nefsinin tuzağını haber verendir. Yanlışa düşmemesi, günaha düşmemesi, şirkeye düşmemesi için... Kendisine peygamber gönderen, kitap gönderendir. Onu küfürden korumak için, cehennemden korumak için, şeytandan korumak için, onu kendi nefsinden korumak için, onu koruyan ve gözetendir. Bu her anda böyledir. Eğer kul Rabbinden gafil olur, Rabbinden yüz çevirirse, onun korumasını göremez peygamberinin ne yaptığını, nasıl yaptığını anlayamaz. Neyi vahyettiğini evet hatırlayamaz. Allah'tan gizirmiş. Oysaki insana hayatının her anında mutlaka Allah'ın bir emri vardır. Bir vahyi vardır. Kulum şunu şöyle yap. Şunu şöyle yapma dediği bir emri vardır. Hayatının her anında Ama kul Allah ile beraber olursa bunu anlar, bunu tadar. Eğer kul böyle bir niyetle yola çıkarsa, bunun için, Rabbini anlamak için çaba gayret sarf ederse, sonuç ne olur? Öyle bir an gelir ki kul her an Allah ile beraberdir ve her anda ne yapması gerektiğini bilir. Allah onun gönlüne bunu vahyeder. O'na fırkan verir, O'na basiret verir, O'na feraset verir. Her anda Rabbinin kendisinden ne istediğini bilir ve anlar. Yani kul Allah'ı ciddiye alırsa, kul Rabbini dinlerse, Allah ona söyler, onunla konuşur, onun gönlüne vahyeder, dinlemezse, Allah vahyese bile, onun gönlüne onu işitemez. Kulağını kapatmış. Ona gösterse bile onu göremez. Gözünü kapatmış. Anlamamak için gönlüne, kalbine perde çekmiş. Kul Allah'ın müheymin olduğuna iman etmeyince ne olur? O kendi kendisini korumaya çalışır ya da korumaya çalıştığını, koruyacağını zanneder. Eğer kulu Allah korumazsa, ne kendisi, ne de başkası onu koruyamaz. Onu gözetemez. Ona müheyymin olamaz. Hiç kimse. Ne anası, ne babası, ne sevdikleri. Çünkü müheyymin olan bir tek Allah'tır. Allah gerisini bu yolda kullanır. Allah diğer kulları bir kul için imtihana vesile kılar. Her bir kul için bu böyledir. Her bir kul bir tek kendini ve Rabbini bilmelidir. Gerisi benim için imtihan, kazanma imkanı demelidir. İster musibet olsun, ister nimet olsun. Kim neye vesile olursa olsun Allah onu imtihana tabi tutmuştur. Onun için kulun gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaması gerekir. Her anda Rabbi ile beraber olması gerekir. Her anda Rabbinin kendisini gözetlediğini, gözettiğini, koruduğunu, muhafaza ettiğini bilmelidir. <gülüyor> evet. Müheymin olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah cebbardır. ''Dilediğini zorla yaptırandır, gücüne karşı konulamayandır. Hiç kimse Allah'ın gücüne karşı koyamaz. Dilediğini zorla yaptırır çünkü.'' Onun için buyuruyor, ''Bütün iyilik yapanlar bir araya gelse, sana iyilik yapmak isteseler, Allah dilemedikçe hiç kimse sana iyilikte bulunamaz. Bütün kötülük yapanlar hepsi bir araya gelse, hepsi sana kötülük yapmak isteseler Allah dilemedikçe sana bir kötülükte bulunamazlar. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Onun için herkes Allah ile muhataptır. İster nimet gelsin, ister musibet gelsin, o Allah'tan bir imtihandır, bir kazanma imkanidir yani musibet bela değildir. Evet, Allah cebbardır. Kul eğer herhangi bir şekilde gücü nefsine yetmezse, şeytana yetmezse, çünkü Allah kulundan yanadır. Allah ona yardım eder, cebbar ismiyle tecelli edip, ona o nimeti zorla ihsan eder ve ikram eder. Ama kulun duasının olması gerekir. Mesela, bir kul dese ki, ya Rabbi, ben senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu istiyorum. Senin cemalini istiyorum ya Rabbi. Ve bunda ciddi ve samimi olsa, elinden geleni yapsa, sonra bir yerde gücü yetmese, ya da düşse, ayağı kaysa, Allah ona zorla yaptırır. O kulluğu, o güzelliği ona zorla yaptırır. Ve o duasını kabul ettiği için onu ikram eder. Yani cebbar ismi kulu için tecelli ederken rahmettir, mağfirettir, ikramdır. Yoksa Allah cebardır, dilediğini zorla yaptırır, işte yanlış yapıyoruz, Allah bize yaptırdı değil. Bu ne buyuruyor Day-ı Kerime'de? Bütün iyilikler, hayırlar, güzellikler size Allah'tan bütün kötülükler, şerler kendi nefsinizdendir. Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o hayırdır, o rahmettir, o saf onun sevgisinden, muhabbetindendir. Kötülükler kendi nefsinden buyurdu. Eğer kızacaksan, kınayacaksan, nefsini kınaman lazım, kendini kınaman lazım. Ben yanlış yaptım demen lazım. Ben eksik yaptım demen lazım ben ikrama nail olamadım demen lazım. Eğer bir hayır görüyorsan ben kazandım demen doğru değildir. Ben hayrı istedim, duamı yaptım. Evet. Ne burada et kerimede, eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin, değer versin? Ben gönül itibariyle duamı yaptım, Allah da ihsan etti, Allah da ikram etti dememiz lazım. İhsani ikramı aramadıksa duamız eksik olmuş. Yeterli olmamış demektir. Kulun duasından başka da gücü yoktur. Diliyle yapar, gönlüyle yapar, fiiliyle duasını yapar. Gerisini yaratan Allah'tır. Eğer Allah bize Hazreti insan olmayı kazandırmasa, cenneti kazandırmasa, Bizi şeytandan, nefsimizden korumasa biz kendimizi koruyamazdık, cenneti kazanamazdık. Onun rızasını kazanamazdık. Bir kul kendi hayatına baktığında bunu görür ve anlar. Onun için cebbar olan, bizim yapamadığımızı zorla bize yaptırıp ihsan eden, ikram eden Allah sevilmeye. Aşık olunmaya, iman edilmeye layık olandır. Allah mütekebbirdir. Azamet ve kibriye sahibidir. Büyüklük bir tek ona aittir. Neden? Gerçek varlığa, hakiki varlığa bir tek o sahiptir de ondan. Gerisi bütün varlık onunla vardır. Bütün varlık onun kulüdür. Yaratmış olduğu mahlukudur. Kul demek aşık demekti. Abd demek gönlünü kaptıran ve peşinden sürüklenen demekti. Aşık olan demekti. Bütün varlık aşık Allah da maşuktur. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder buyurdu. Yani hepsi onu över. Bir şeyi sevmezsek övemeyiz. Birini sevmezsek onu övemeyiz. Hem onu sever hem onun işini sever. Dolayısıyla över. Hem de tesbih ederek över. Evet, hamd ile tesbih, tesbih ederek. O her şeyden münezzehtir. Yaratılmış mahluktan münezzehtir. En yakın olduğu insandır, kulüdür. Onun üzerinde tecelli etmiş çünkü. Zatıyla, sıfatıyla bir tek insana tecelli etmiştir. Onun için insan secdeye layık olmuştur. Bütün mahlukat onun emrine verilmiş, ona müsahhar kılınmış. Emrine amade kılınmış. Yani sıfatlar zata müsahhar kılınmış, emrine verilmiş. Bir tek insan Allah'tan ruh taşıyor. Zati tecelli bir tek insanda var. Onun için bütün varlık içinde Allah en çok insana yakındır. Birebir yakındır. Bütün mahlukatta insanın hizmetindedir. Öyle buyurdu. Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın emrine verdim. Onun emrine müsahhar kıldım. Amade kıldı. İnsan da Allah'ın emrine amade olmalıdır, emrinde olmalıdır. Yani Rabbinin rızası etrafında, dostluğu, cemali etrafında sema etmelidir. Derdi Allah olmalıdır. Allah'ın sevgisi, rızası olmalı, dostluğu olmalıdır. Rabbini isteyen kendini istemiştir. Rabbini isteyemeyen, kendini Hazreti İnsan olarak kabul edememiş demektir. Kendini çamur olarak görüyor. Çamur, çamura layıktır. Allah tercih hakkını insana vermiştir. Evet. Ne buyurdu Ayet-i Kerime'de? Hak da bellidir, batıl da bellidir, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dil iman etsin, dil kafir olsun. İnkar etsin, nankörlük yapsın. Tercih insana ait. Dileyen hazreti insan olsun, dileyen Allah ile beraber olsun. Varlığını Allah'tan alsın. Allah'tan bilip Allah'tan alsın. Dileyen bunu inkar etsin, nankörlük yapsın, kendini çamur bilsin, çamurun peşinden koşsun. Ya insan Rabbini tercih eder meleklerden üstün meleklerin secde ettiği varlık olur ya da çamur olur. Hatta hayvandan daha aşağıya olur. Allah ayetlerini dinlemeyenler için, ciddiye almayanlar için, ayetlerini yalanlayanlar için öyle buyurdu. Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağıya. Bu da bir tek iman ile olur. İman ile. Yani Allah'ı sevmekle olur. Allah'a aşık olmakla olur. Allah ile beraber olmakla olur. Allah'ı tesbih etmek, Allah'a hamd etmekle mümkündür bu. Allah'ı bildiğimiz, tanı, tanıdığımız kadarıyla Allah'ı severiz. Dolayısıyla Allah'a hamd eder, Allah'a tesbih ederiz. Tanımayınca kendi nefsimizi tesbih ederiz. Nefsimizi Nefsimize hamd eder, nefsimizi tesbih ederiz. Nasıl? Bakıyoruz mesela. Kendini övüyor. Ben söyleyeyim ben böyleyim. Aynı şekilde benim hatam olmaz diyor. Ben kusursuzum diyor. Kendini, nefsini hamd ile tesbih ediyor. Oysa ki Rabbini hamd ile tesbih etmesi gerekirdi. Kendi nefsini yermesi gerekirdi. Eksikliğini görmesi gerekirdi. Hatasını, kusurunu, yanlışını görmesi gerekirdi. Herhangi bir durum karşısında söylemesi gereken söz neydi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer bunu söylediyse, bu durumda Allah neyi emretmiş, nasıl yapmak gerekir, nasıl olması gerekir? Allah neyi söylediyse doğru odur, güzel odur, hak odur. Nefsimizin söylediği değil. Allah'tan yana tavır koymamız gerektiği yerde nefsimizden yana tavır koyuyoruz. Yani nefsimizi tesbih ediyor, nefsimize hamd ediyoruz. Dolayısıyla nefsimizi ilah edilmiş oluyoruz. Hayatın neresinde olursa olsun mutlaka Allah ne der demeliyiz. Rabbim nasıl sever demeliyiz. Rabbimin bu konudaki hükmü nedir demeliyiz dediysek, Rabbimize hamd ettik. Rabbimizi tesbih ettik. Bu evde de böyledir. Evinde Rabbini hamd ile tesbih etmeyenler huzur bulamaz. Evleri cennet olmaz. Evleri cehennem olur. Evlerine şeytani misafir ederler. Kadın olsun erkek olsun. İlle de benim söylediğim doğrudur, benim söylediğim yapılmalıdır, benim söylediğim geçerlidir dediğinde ne demiş olur? doğruyu benim, Subhan benim, hamd edilmesi gereken benim, dolayısıyla hepinizin bana uyması lazım demiştir. Ama dese ki bu evde Allah'ın hükmü geçer, hep beraber Allah'ın hükmüne itaat edeceğiz. Rabbimiz nasıl seviyorsa hep beraber öyle yapacağız. Çocuğuna öğretirken de bunu böyle öğretmelidir. Ne olursa olsun, evet çocuğuna demelidir, ne olursa olsun senin Rabbine itaat etmen lazım. Rabbinin emrini, hükmünü unutmaman lazım. Çünkü sen onun kulüsün. Sen de onun kulüsün, ben de onun kuluyum. İkimizin de ona uyması gerekir. Bana değil. Hep beraber Rabbimize itaat edeceğiz. Aynı şekilde Resulüne tabi olacağız. Onun vahyine uyuyacağız. Dediyse bu kuldur. Yok bu evde benim hükmüm geçer. Bu evin reisi benim. Ya da bu evin hükümdarı benim. Ben ne söylesem o olur. Dediyse nefsini tesbih etmiş, nefsini hamd etmiş, nefsini ilah edinmiştir. Allah'ın Rablığını, ilahlığını yok saymış demektir bu. Onun için kul nerede olursa olsun her anda Allah'ın rızasını gözetmeli, Allah'ın emri, hükmü neyse onu uygulamaya çalışmalıydır. Uygulayamasa bile doğruyu söylemesidir. Doğruyu böyledir ama nefsime uydum, bunu yanlış yaptım. Nefsimi Rabbime şirk koştum diyebilmelidir. Bunun için tevbe etmeye de çalışmalıydır. Allah mütekebbirdir. büyüklüğe layık olandır. Büyüklük bir tek ona aittir. Bir tek büyük olan Büyüklenmesi gereken, tekbir edilmesi gereken Allah'tır. Namaza başlarken ne diyoruz? Allahu Ekber. Bir tek büyük olan Allah'tır diyoruz. Bir tek büyük olan Allah'tır. Büyüklük bir tek ona yakışır, mütekebbir olan O'dur. Ben, ben aciz. Ben hatalı, ben kusurlu, ben günahkar, ben bütünüyle Allah'a muhtaç olan, Allah'ın yaratmış olduğu kuluyum. Onun için rükha gidiyor, başımızı yere koyup secde ediyoruz. Kul eğer Allah'a aşık olursa, iman ederse yani, mümin olursa, imani kemale erdikçe Allah'a karşı aşkı, muhabbeti artar şiddetlenir gönlündeki aşk her zerresine tecelli eder, bütünüyle aşk olur, aşk bütünüyle aşk olunca Allah'ın nefetmiş olduğu ruh olur o ruh bütünüyle üzerinde tecelli eder zahiri olarak insan gibi görünür ama o saf aşktır bir başkası saf çamur olmuştur çamura gömülmüştür Çamuru sevmiştir. Yani dünyayı sevmiştir. Dünyanın sevgisine boğulmuştur. O da saf çamur olmuştur. Biri çamur, biri Allah'ın nuri olmuştur. Oru Allah'ın nuri yapan Allah'a olan sevgisi imanidir. Ötekini de çamur yapan dünyaya olan sevgisidir. Eğer kur Allah ile Beraber olur, Allah ile var olursa, onun aşkıyla, evet, muhabbetiyle aşk olursa, Allah onu yüceltir, onu büyütür, onu büyük yapar. O büyüklük artık ona ait değil, Allah'a aittir. Mütekebbir olan Allah sevilmeye, aşık olunmaya, abdolunmaya layık olandır. Allah baridir. Her şeyi birbirine uygun yaratandır. İşlerinde bir dengesizlik bulunmayandır. Bir uygunsuzluk bulunmayandır. Her şeyi mutlaka birbirine uygundur. Allah kurulunu imtihana tabi tutarken, kazansın diye imtihana tabi tutuyor, peş peşe yarattığı imtihanlar, hepsi birbirine uygundur. Herhangi bir kurulunu imtihana tabi tutar, elli kişiyi, yüz kişiyi, onu tanıyanları, hepsini birden farklı farklı imtihanlara tabi tutar. Hepsi de birbirine uygundur, hepsi de kazansın diye imtihana tabi tutulmuş. Yakındaki olsun, uzakındaki olsun, zengin olsun, fakir olsun. Hiç fark etmez, hepsi imtihandadır ama hepsine de kazanma imkanı sunmuştur Allah. Varlığı birbirine uygun yaratandır, insan kendisine baktığında bütün Azalarının nasıl yerli yerinde olduğunu, nasıl birbirine uygun olduğunu görür, bunu anlar. Bütün kainata, bütün varlığa bakarken aynı şekilde her şeyin birbirine uygun olduğunu görür. Bu zahiri olarak değil. Nasıl ki zahiri olarak her şeyi birbirine uygun olarak yaratmışsa, manevi olarak da her şeyi birbirine uygun olarak yaratır. Yani işlerinde herhangi bir uygunsuzluk, dengesizlik olmaz. Bir uygunsuzluk görülüyorsa bu kulun yanlış bakışından dolayıdır. Rabbini hikmeti anlamayışından dolayıdır. Rabbinin muradını anlamayışından dolayıdır. Her şeyi birbirine uygun olarak yaratan Allah, bari olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah müsevvüldür, suret verendir, tasvir edip suret verendir. Ayet-i Allah buyuruyor diyor öyle. Suretinizi Allah tasvir etti, sizi suretlendirdi, suretinizi güzel yaptı. Güzel. Sadece zahiri değil, manevi sureti de güzel yaptı. Kendinden ruh nefetti, en güzel. Güzelliğin son sınırı, onun için söylüyorduk. Eğer bir kul kendi ruhunu görürse, Allah'ın kendisine nefretliği ruhu görürse anında ölür. Nefes alamaz. Onun güzelliği karşısında. Akıl bunu idrak edemez. Öyle bir güzellik ki akıl bunu idrak edemez. Eğer Allah birinin üzerinden perdeyi kaldırıp onun ruhunu diğer insanlara gösterse, kim görürse görürsen anında ölür. Bir daha nefes alamaz. Böyle bir güzelliğe sahip. Onun güzelliği karşısında ölüyor. Başka bir şeyden dolayı de değil. O güzellik karşısında nefes alamaz, ölür. O zaman insanın kendi ruhunu görmesi mümkün değil midir? Mümkündür. Ne zaman, ne zaman ki kendi varlığından kurtuldu, ölmeden önce öldüyse, artık ölüm onun için bir formaliteden ibaret kaldıysa, Allah ile beka bulduysa, bunu görebilecek seviyeye gelmiş demektir. Ve Allah ona mutlaka bunu ihsan eder, ikram eder. Allah'ın bütün nimetleri böyledir. Allah seriül hesabdır. Her kuluna kazandığını anında ikram edendir, verendir. Her kul kazandığını kendi üzerinde taşır. Onun için söyledim. Kim cennetliktir, kim cehennemliktir? Bu ortadadır, bu bellidir. Bu belli olmazsa insana zulüm olur. Yani ya Rabbi ben anlamadım, cehennemlik olduğumu anlamadım dese gerçekten anlamazsa bu zulümdür. Onun için herkes cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilir. Başka bir insana bakarken de bu olduğu gibi ortadadır. Olduğu gibi. Diğer insanları bilemeyebilir, anlayamayabilir yeteri kadar ama kendini yüzde yüz biliyordur. Nereden biliyor? Gönlünde. Gönlünden. Eğer gönlü cennet olmuşsa cennetlik, cehennemlik olmuş, cehennem olmuşsa cehennemliktir. Cennet bir gönül nasıl bir gönüldür? Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği bir gönül. Seven bir gönül. Merhamet eden bir gönül. Hayır olan bir gönül. İkram eden bir gönül. Affeden, mahfiret eden bir gönül. İnsanlar için cennet olan bir gönül. Böyle bir gönül. Elbette ki cennete layıktır. O kendisi cennettir. Cennetini buradan götürüyor çünkü. Buradan götürdüğü cennet onun gönlüdür. Cehennem de aynen böyledir. Resulullah Efendimiz buyuruyor da aleyhissalatu vesselam. Cennetten nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini beraberinde götürür. Cehennem olmuş bir gönülde Kibir dolu, şirk dolu, haset dolu, riya dolu, kin dolu, nefret dolu bir gönül. O da onu doldurmuş gönlüne. Bunların hepsi onun için ayrı ayrı ateş, ayrı ayrı azap olur. Kendimize baktığımızda bunu rahatlıkla görürüz ve anlarız. Gönlümüz cennet midir, cehennem midir? Buradan götürüyorsun çünkü. Yani sen cennet oldunsa cennete layıksın, cehennem oldunsa cehenneme layıksın. Ve bu, senin kendi üretim, sen ürettin bunu. Bu sana ait. Allah seni cennete davet etti, cennet olmaya davet etti. Evet. Ne buyuruyor Dayı-ı Kerime'de? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız daha güzel olursunuz diye hanginiz mühsin olursunuz diye mühsin güzel güzel yapan güzel olur güzel olan güzel yapar hayatın gayesi güzel olmakmış güzel yapmakmış bunun dışında kalanlar hepsi bir imtihan hepsi laftan ibaret Güzel yapan, güzel olan, güzel olanla beraber olursa güzel yapar. Allah ile beraber olursa güzel olur, güzel yapar. Kul ya Allah ile güzel olur, güzel yapar ya da Rabbinden yüz çevirir, evet, çirkinleşir. Güzellikten mahrum kalır yani. Aydınlık olmayınca, nur olmayınca karanlık olur, zulmet olur. Allah müsavirdir, suret verendir. Sureti en güzel şekilde maddi, manevi, zahiri, batini sureti en güzel şekilde yaratandır. En güzel olmaya davet edendir. Eğer Allah en güzel surette yarattıysa, manevi olarak kendini çirkinleştirme dedi. Seni en insanı en güzel surette yarattık buyurdu. Ahseni takip, <gülüyor> kovamında en güzel kovamda, en güzel surette yarattık. Kendini çirkinleştirme dedi. Allah'tan aldığın güzelliği kaybetme, fıtratını bozma dedi yani. Evet, müsavir olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah Muküttür. Her şeye karşılığını verendir. Hayra, hayır olarak, şerre de karşılığını verendir. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, Kim zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlerse, onun karşılığını görür. O mutlaka onun önüne gelir onunla karşı karşıya gelir, muhatap olur. O zaman yaptığımız bütün yanlışlarımız, eksiklerimiz, yanlış söylediğimiz bütün sözlerimiz, kelimelerimiz, hatta yanlış düşüncelerimiz bile mutlaka karşımıza gelecek. Onları temizlemek zorundayız. Aynı şekilde hayır da öyledir. Bir zerre bile olsa, Ait kelime de öyle buyurmuştu. İşlediğiniz, evet, hardal tanesi kadar. Hayır olsun, şer olsun. İsterse o göklerde olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşınıza getirir buyurdu. Çünkü Allah Moküttür, her şeyin karşılığını mutlaka verendir. Önümüze, karşımıza ne gelirse gelse, o bizim kendi kazandığımızdır. Kazandıklarımızdan dolayı önümüze gelir, başımıza gelir. Aynı şekilde Allah onu önümüze getirirken, karşımıza getirirken, hayır olsun, şer olsun, bir daha kazanma imkanı veriyor. Yanlışımızı düzeltme imkanı veriyor, hayrımıza da hayır katma imkanı veriyor onu tamamlama imkanı veriyor onunla bize güç veriyor, kuvvet veriyor kazanalım diye yoksa yanlış yapalım sonra tövbe ederiz diyelim, olmaz tövbe edersin ama yanlışlar mutlaka karşına gelir ve senin de onları düzeltmen gerekiyor tekrar tekrar tövbe etmen gerekiyor, istiğfar etmen gerekiyor Kim zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlerse hardal tanesi kadar Allah mutlaka onun karşısını onu karşınıza getirir. Ayeti indiğinde diyor, Resulullah Efendimiz buyurdu ki bundan daha büyük hiçbir müjde almamıştım. Sahabe diyor ki ya Resulullah bu nasıl müjdedir böyle? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer kim işlemişse mutlaka önüne gelir. Evet buyurdu önüne gelir. Önüne gelir ki onu temizlesin, tövbe etsin, istiğfar etsin, gerekeni yapsın, onu temizlesin. Temizleyince, müminin günahı ahirete kalmaz. Ahirete tertemiz olarak gider. Onun için büyük müjdedir. Ama cehennemlik için bu geçerli değildir. Önüne gelmesi gerekmiyor. Öbür tarafta önüne gelecek. Cehennem olarak önüne gelecek. Ama mümin burada onun önüne gelmesiyle onun için rahmet olur, onu burada temizler, onu burada düzeltir. Yanlışsa düzeltir, hata işlenmişse tövbe eder, istiğfar eder, o onun için rahmet olur. Onun için Resulullah Efendimiz en büyük müjde dedi. Hiç bu kadar büyük müjde almamışım dedi. Çünkü hesabı dünyaya göre değil, ahirete göre yapıyor. Kıyamet yerine göre yapıyor. Evet. Her şeye karşılığını veren, müküt olan Allah, sevilmeye layık olandır. Allah hasibdir. Her şeyin hesabını görendir. Her şeyi bir hesapla yapandır. Allah'ın hiçbir işi tesadüf değildir, gelişi güzel değildir. Dolayısıyla kul da hayatı yaşarken önüne gelen, başına gelen hiçbir şey tesadüf değildir. Şans diye bir şey yoktur. Ne burada et i Kerime'de? Hiçbir canlı varlık yoktur ki biz onun perçeminden tutup yürütmeyelim. Kula ne verilirse verilsin, kuldan ne alınırsa alınsın, kula nasıl bir muamele yapılırsa yapılsın, Allah onu bir hesapla yapmıştır. Allah'ın bir hesabi vardır. Nedir hesabi? Kulu ne için yaratmışsa hesabi odur. Kulu kendisine avdolsun diye. Aşık olsun diye, mühsin olsun, güzel olsun diye muamele bulunur. Allah'ın hesabı böyledir. Kul da ya bunu kabul eder ya da reddeder. Kabul ederse kazanır, reddederse ederse mahrum kalır. Aynı şekilde kıyamet günü kulun bütün yaptıklarından kendisini hesaba çekendir. En ince ayrıntısına kadar hesabı görendir. Ama bu hesabı görürken kul bir yanlış yapmışsa, bir günah işlemişse bire bir dedi. Aynı ile cezası vardır dedi. Ama bir sevap işlemişse bire on vardır dedi. Evet. Rahmeti bir daha tecelli ediyor. Bire on. Yani kul bir sevap işlediyse on tane de günah işlediyse bu birbirini götürür. Eğer o ölçüye göre birbirine uygunsa onda bir demektir. Yani bir kulda dokuz kötülük, bir tane güzellik varsa o iyilerden sayılır. Allah hasabı öyle görüyormuş kıyamet günü. Mizana koyarken tartısı ağır gelen cennete geliyor. Tartısı ağır gelene de bire on vermiş. Ötekine bire bir, ötekine bire on. Onda bir demektir bu. Bu Allah'ın nazarında böyledir. Bir kul Allah ile beraber olursa o bunu bilir, o bunu anlar. Bir kulun on tane hatası ama bir tane de güzel tarafı varsa evet, o kula göre de o kul güzel bir kuldur. O kul cennetlik bir kuldur. Bunu bilir, bunu tadarak bilir. Allah ile baktığı için, Allah ile beraber olduğu için ama şeytanla beraber olanlar tam bunun tersinedir. Çünkü şeytan insanı cehenneme göndermek ister. İnsandan nefret ediyor. Niye? Haset ettiği için. O da bakar. Bir kulda dokuz tane güzellik, bir tane kata var. O bir tane katayı görüyor. Bu cehennemliktir diyor. Bu kötü biridir diyor. İşte bu şeytanın bakışıydı. Bu şeytanla bakıştı. Düşmanca bakıştı. Evet. Allah esmai isimlerini sayarken bir de ne buyuruyordu? Subhanallahi amma yüşrikun. Allah sübhandır. O şirk koşanların şirk koşmasından münezzehtir. Sübhandır Allah. Allah ben kendimi tanıttım diyor yani. Evet isimlerini sayıyor. Sonra subhanallahi amma yüşrikun buyurur. Ben kendimi tanıttım eğer başkaları benim hakkımda başka bir şey söylüyorsa ben onların bu şirkinden beri münezzehim. Allah münezzehtir dedi. Onların söyledikleri, anlattıkları puttur dedi. Onların putlarıdır dedi. Onun için Allah kendini nasıl vasfetmişse, sıfatlandırmışsa isimlerini nasıl beyan etmişse öyle anlamazsak Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah o şirk koşanların Şirk koşmasından, koştukları o söyledikleri sözlerden Allah münezzehtir. Dolayısıyla eğer biri Allah'a şirk koştuysa, Allah ondan da beridir. Allah ondan uzaktır. O Allah'tan uzak durmuştur. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kaybetmiştir. O gönlü kaybetmiştir insan olmayı kaybetmiştir Evet Böylece Allah'ın isimleri üzerinden neden Allah'ı sevmemiz gerekir aşık olmamız abd olmamız gerekir anlamaya çalıştık kendisini bize anlattıran bize tanıtan Allah'a hamd olsun. Allah her türlü hamde layıktır. Yerlerde de hamd onundur. Göklerde de hamd onundur. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah hepinizden razı olsun.